Selamünaleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Halil İbrahim sofrası programında sizlerle beraberiz. İnşallah bugünkü birlikteliğimiz hayırlara vesile olur. Değerli dinleyenlerimiz, peygamberliğe ve vahye iman etmek Allahu Teala'nın kullarına peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın diye hem müjdeleyici hem de sakındırıcı olarak peygamberler ve bir takım haberler göndermesini tasdik etmek, bir anlamda imanın rükünlerinden bir rükün ve inanılması gereken reddedilemez bir gerçektir. Bunu bilmemiz gerekiyor. İndirilen bütün kitaplara iman ettiğimiz gibi, gönderilen bütün peygamberlere bir insan iman etmedikçe ne Allah'ın dinine girmiş olur ne de müminler cemaatinden sayılır. Allah korusun bu kişinin imanı asla geçerli olmaz. Ben Kur'an'ın şu anlattıklarına Allah'ın şu emirlerine inanıyorum ama şurada haşa bir yanlış görüyorum veya bunları kabul etmiyorum demekle Allah muhafaza imanımızı büyük bir tehlikeye atmış oluruz. İşte o yüzden bugün o imanın gereklerinden bir tanesi olan peygamberlere iman mevzusunda peygamberlerin sıfatları ve özelliklerini işlemeye çalışacağız. Maddeler halinde ilk mevzu cinsiyetleri yani peygamberlerin tamamının erkek olmaları. Peygamberlik erkeklere mahsus. Kadınlar Asla peygamber olmadılar. Bunun delili peygamberlerin kendileri. Allahu Teala asırlar boyunca insanlara gönderdiği bütün peygamberleri sadece erkeklerden seçmiştir. Nitekim Allahu Teala Enbiya suresinin 7. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Biz senden önce de kendilerine vahiy verdiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız bilenlerden sorunuz. Ve yine Yusuf suresinde şöyle geçer. Senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik. Kafirler yeryüzünde hiç gezmediler mi ki,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 hanımın tabiatının taşıyamayacağı ağır bir yük, meşakkatli bir mükellefiyet olmasından kaynaklanmakta. Önderlik ve terbiye vazifesini yerine getirecek bir tabiata sahip olduğundan dolayı, peygamberlerin tamamı erkek. Şu sebepledir ki, peygamberlik vazifeleri sabretmeyi, mücadeleyi gerektirir. Savaşmayı, sefere çıkmayı, savaş meydanına atılmayı ve zorluklara göğüs germeyi ister. Erkek, yaratılış bakımından, kadın da yaratılış bakımından birbirlerine üstünlükleri vardır. Erkeğin bu konuda bütün bunlara kadından daha yatkın olduğunu biliyoruz. Şüphesiz peygamberler, ümmetlerini davet ederken kavimleri tarafından, ne kadar çok sıkıntıyla karşı karşıya kaldılar değil mi? Allah'ın davetini tebliğ yolunda ne ağır imtihanlar verdiler. Erkek olmalarına rağmen ne zorluklar yaşadılar. Peygamberlerin erkek olması şart koşulduğu gibi yine aynı zamanda hür olması da şart koşulmuş. Aksi halde kölelik sebebiyle inkarcılar tarafından sürekli ayıplanacak bir insan olacaktı. Bu da peygamberin gönderiliş sebebi olan davet görevine yakışmayacak bir yafta olacaktı. Birinci özellik erkek olmaları dedik. Kur'an-ı Kerim o tevhid inancını korumak gayesiyle peygamberlerin o beşeri sıfatları üzerinde çok vurgu yapmıştır. Dolayısıyla yaratıcı yaratıcıdır mahluk mahluktur. Çünkü bir insan kendi zayıf ruh haliyle ve sıfatları sebebiyle bu seçilmiş topluluğu ilahlaştırmaya meylettiğinde, onların da kendilerinde bulunan sıfatlarla benzer sıfatta olduklarını görüp kaymaktan korunmuş olur. Yani eğer insanlardan olmasaydı, diyelim ki melekler peygamber olsaydı, bu defa insanlar diyecekti ki, Tabii ki siz böyle namaz kılarsınız, şu kadar oruç tutarsınız. Çünkü insan değilsiniz, çoğalmıyorsunuz, e, efendim, cinsel ihtiyaçlarınız yok, evlenmiyorsunuz gibi. Ama peygamberlerin hayatlarına baktığımızda en az bizler kadar hayatlarında imtihan olan, evlenen, evlendiklerinde de imtihana tabi tutulan evlatlarıyla, e, vücutlarındaki hastalıklarla, ağır imtihanlara tabi tutulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla az önce izah etmeye çalıştığımız ama niye böyle, niye şöyleler aradan kaldırılmış oluyordu. Dolayısıyla birincisi peygamberlerin Allah tarafından yaratılmış bir beşer olduğunu unutmayacağız. İkincisi onların da Allah'ın kulları olduğunu unutmayacağız.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 biz Davud'a Süleyman'ı verdik. Süleyman ne güzel bir kuldu. Doğrusu o daima Allah'a yönelirdi. Şimdi Rabbimiz Celle Celalü neyi biz aktarıyor buyuruyor? Kul olduklarına. Evet peygamberler ama kullar. Devam ediyor. Eyyub Aleyhisselam hakkında buyuruyor ki Resulüm kulumuz Eyyub'u da an. İsa aleyhisselam hakkında çocuk şöyle dedi, ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Kul ve peygamber işte bugün seçtiğimiz sonuncu ayet bu konuyla alakalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da şöyle buyuruldu. Bir gece kulunu yürüten Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamdolsun Allah'a ki o kuluna Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem kitabı indirdi. Ve devam eden ayetlerde anlıyoruz ki değerli kardeşlerim Rabbimiz Celle Celaluhu hem beşer olarak seçti bizim gibi insanlardan seçti aynı zamanda onların da kul olduklarına vurgu yaptı bu da biz insanlar için bizden önce yaşayan bizden sonra yaşayacaklar için de bir ölçü olacak çünkü ulaşılması çok büyük hedefler olduğu gibi peygamberlerin hayatlarında mucize diyoruz bunlara değil mi İsa aleyhisselamın Musa aleyhisselamın Nuh aleyhisselamın Süleyman aleyhisselamın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizim ölene kadar yapamayacağımız hepimiz bir araya gelsek gerçekleştiremeyeceğimiz mucizeleri var biliyoruz ama bizim gibi yediklerini, bizim gibi evlendiklerini, bizim gibi öldüklerini, bizim gibi başlarının ağrıdığını hatta bizden daha fazla hasta olduklarını çocuklarıyla imtihan edildiğini de biliyoruz. Şöyle bir bahanemiz yok ama onlar peygamber de o yüzden böyle yaptılar. Ama senin gibi yaşadılar, senin gibi öldüler. Sorumlulukları, üzerindeki yükler senden daha fazlaydı gibi. Denge, denge, denge. Peki, diğer mevzu ne? Kendilerinde uluhiyet vasıflarından herhangi birinin bulunmamasına da Kur'an vurgu yaptı. Ne demek bu? Biraz daha anlaşılır halde inşallah paylaşalım. Kardeşlerim, peygamberler Allah'ın emrine karşı hiçbir şeye güç yetiremez, menfaat sağlayamaz ve zarar da veremezler. Beşer olmaları, ne demek beşer? Yaratılmış, senin, benim gibi insanlar. Beşer olmaları gereği ilah olmadıkları gibi kendilerinde de o uluhiyet vasıflarından herhangi biri de yoktur. Sizde olmadığı gibi. İşte bu sebeple peygamberler kendilerinden kaynaklanan bir kifayetten söz etmez. Ne demek bu? Bunu ben yaptım. Bu benim sayemde oldu. Örneğin mucizelerden bahsettik. Bu mucize benim eserimdir. Hiçbir peygamberden böyle bir şey yoktur. Allah'a sığınırlar. Sadece ayetlerde geçer. Şu şu şu konuları Allah'ın izniyle yapmadım mı? Siz hala inanmayacak mısınız derler ama bunları kendilerine atfetmezler. Mesela onlardan bir örnek sizlerle paylaşalım mı? Maide suresinde geçiyor bu aktarmaya çalıştığımız mevzu. Kur'an-ı Kerim'den yardım alalım şimdi. Maide suresinin 116 ve 117. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Neden bahsedecek şimdi bizlere Rabbimiz? İsa aleyhisselama nispet edilmişti ya bazı vasıflar ilahlık vasfı. Hristiyanlıkta biliyorsunuz değiştirilmiş, tahrif edilmiş Hristiyanlıkta. Şu anda işte haşa Allah'ın oğlu vesaire deniyor. Buna bir işaret var. Bütün bu çirkin atfedilen vasıflardan uzak olduğunu anlatıyor. İşte şöyle buyurulmuş. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve anamı Allah'tan başka iki ilah bilin diye sen mi dedin buyurduğu zaman o,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 sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk, kulluk edin dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerinde kontrolcüydüm. Beni vefat ettirince artık onlar üzerinde gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyla görensin. Allahu Teala kendisine isnat edilenleri de bu şekilde aktardıktan ve bize yol gösterdikten sonra Peygamber Efendimizi de hatırlayalım sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi de herhangi bir tasarrufta bulunamıyordu diğer peygamberlerde olduğu gibi. Allahu Teala'nın iradesine tesir edemeyecekti, edemezdi. Allah'ın bilmesini murad ettiği miktar hariç gaybı bilemezdi, bilemedi de. Nitekim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 bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Ne güzel bir örnek verildi bize. Gerçekten de öyledir. Bir misal anlatmak istiyorum konuyu fazla dağıtmadan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının bazı noktalarında kırgınlıklar yaşamıştır. Örneğin, bazı kararsızlıklar yaşamıştır. Her insanda olacağı gibi. Hatta bazen ayetlerin gelmediği, Cebrail aleyhisselamın indirilmediği olmuştur. Böyle zamanlarda da münafıkların, müşriklerin ne oldu? Rabbin artık seninle görüşmüyor Celle Celaluhu deme cüretine varan sözlerine muhatap olmuştu. O zamanlardan bir tanesinde kendisinden bir Yahudi kabilesi, ''Bize dinini öğret, biz de Müslüman olalım ama bize biraz süre ver, en değerli öğretmenlerini bu konuda muallimlerini seç, biz de kalsınlar şöyle bir 6 ay bir sene gibi, biz onları bir dinleyelim, bu süre zarfında biz de Müslüman oluruz.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri hepimizden daha çok seviyordu, inanıyorum ama ne oldu? Kendisi geleceği bilemedi. Çünkü gelecek Allah'u Teala'ya aittir. En sevdiği, en değer verdiği, en kaliteli, donanımlı zatları seçti. Onların yanına gönderdi. Halbuki onlar tuzak kurdular. Ona yakın en donanımlı o zamanın hafızlarını, muallimlerini şehit ettiler. Bir tanesi kurtuldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bilseydi gönderir miydi? Aynısı yine hatırlarsınız. Hendek Gazvesi'nde yaşandı. Hendek Gazvesi'nde etrafa çukurlar açılmıştı. Lütfen hatırlayınız. Kendisinin savaş planı bu değildi. Gelecek olan düşmanları şu şu şu yerde karşılamaktı. Geldi Selman-ı Farisi radıyallahu an efendim dedi. Bu fikriniz size ait bir fikir midir yoksa bir ayet midir? Yani Allahu Teala'nın indirdiği bir şey midir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kızmadı. Ne demek yani ben söylüyorum demedi. Hayır bunu ben söyledim. Bu konuda herhangi bir ayet gelmedi buyurunca efendim dedi. Ben fikrimi söyleyebilir miyim? Tabii. Anlatmaya başladı. Uzatmak istemiyorum. Bizim olduğumuz yerlerde yani Fars'ta böyle çok kalabalık bir orduyla karşı karşıya geldiğimizde köşeye sıkıştığımızda biz hendek kazarız. Hem onlar bizi e, mağlup edememiş olur. Hem onun işte su kaynaklarını vesairesine işte engellemiş olur. Zaman kazanırız gibi. Ve bu kabul edildi. Biz buradan niye anlıyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşerdi. Uluhiyet vasıflarından herhangi bir e, vasıf yoktu. Kıyamet alametlerini de kendi hayatının, vefatının o sonlarında da sahabelerinin başına gelecekler evlatlarının başına gelecekleri de Allahu Teala'nın bildirdiği kadarıyla bildi ve bize bildirdi. Bunu da öğrenmiş olduk. Değerli kardeşlerim, bir başka madde şu. Kendilerinde şöyle hastalık, efendim açlık, yorgunluk, öfke gibi her birimizde olan durumların da olduğunu anlatıyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Şimdi buraya kadar çok hızlı bir şekilde bir özetleyelim. Ne buyurdu Rabbimiz Celle Celaluhu? Hepsini ben yarattım. Onlar sizin gibi birer insan. Doğuyorlar, çoğalıyorlar, ölüyorlar. Sonra hepsi benim kulum. Sadece peygamber değiller. Hepsi bana itaat ediyorlar. O zamanlarda hangi şeriat hükümleri varsa ki onlar zaten çok çok değişen şeyler değildir. Şekil belki değişiktir. Bana secde ederler, bana inanırlar, benden isterler dedi. Sonra Allahu Teala'ya ait olan sıfatlar onlarda yoktu. Yaratan Allahu Teala'ydı. Düzeni değiştirecek veya bir şey yaratacak durumları yoktu. Çünkü kuldu. Şimdi niye bize örnek verecek? İnsandan hiçbir zaman ayrılmayan insana ait özelliklere sahip olduklarını anlatacak. Mesela her insan gibi yeme içmeye ve af buyurun yediklerini içtiklerini defi hacet yoluyla gidermek ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Mesela hani örneği çoğaltmak ve en güzel örneği vermek için Kur'an-ı Kerim'le taçlandırmak istiyorum. Enbiya suresinde geçiyor bu aktarmaya çalıştıklarımızın tamamının da içinde yer aldığı sure-i şerifte. Şöyle surecieliyle de Biz senden önce de kendilerine vahiy verdiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız bilenlerden sorunuz. Biz onları yemek yemez birer cansız ceset olarak yaratmadık. Onlar bu dünyada ebedi de değillerdi. Senin gibiler, yediler, içtiler. Yemek yememiş, su içmemiş, uyumamış bir peygamber yok. Ayrıca onlar da diğer insanlar gibi doğar. Onların da çocukları olur. Onların da babaları, anaları vardır. İsa aleyhisselam ve Adem aleyhisselam dışında. Onların da akrabaları olur. Birçok peygamber gönderildi sayısını sadece Rabbimiz Celle Celaluhu biliyor. Diğer beşerin başına gelen hastalıklar onların da başına geldi. Onlar da uyudular, uyandılar. Onların da sağlıklı olduğu, sıhhatli olduğu zamanları olduğu hasta oldukları da oldu. Ve beşer, beşer, beşer deyip duruyoruz. İnsanı beşer, şaşar. İnsan beşer yaratılmış ve fanidir. Onlar da beşerdir ve her beşerin sonuna gelen onların da başına gelmiştir. Ölüm yaşanmıştır. Kardeşlerim, İbrahim aleyhisselam'ın kıssası yer alır. Örneğin şu ara Suresi'nde geçer. İbrahim aleyhisselam hakkında Beni yediren, içiren odur. ''Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O'dur.'' dediği aktarılmış. Yine Lut aleyhisselam hakkında Kur'an tabiri şöyle, ''Elçilerimiz Lut'a gelince Lut, onların yüzünden üzüldü ve onlardan dolayı içi daraldı da bu çetin bir gündür.'' dedi. Ve son olarak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasıl hitap buyuruluyor? Ali İmran suresinde geçer. Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse, gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Hatta kendisi sallallahu aleyhi ve sellem özelliklerini 20 bölüm halinde paylaşmıştık değil mi? Hatırlayanlar vardır. Eğer bu programı yeni dinlemeye başlayanlar varsa Youtube'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatını aktarmaya çalıştığımız yapımı dinleyebilirler. İbrahim Soylu nereden sayfasında. Orada ayrıntılar var. Vaktimiz yok ama en azından şunu söylememe lütfen müsaade buyurun. İnsanlar içerisinde yaşayan normal bir insan olduğunu görüyoruz. Kılık kıyafeti, yemesi içmesi, kendi elbisesini temizleyen, ''Koyununu zaman zaman sağan, kendi işlerini gören, alışverişe gittiği zaman etrafına şunu taşı, bunu taşı demeyen, mümkün mertebe kendisi eşyasını taşıyan, hendek kazılacağı zaman askerleriyle beraber o hendeye giren, ağır o taşları taşıyan, ilk mescit inşa edileceği zaman buram buram terler alnında olan, hatta lütfen hatırlayınız.'' Yanına ya Resulallah çok acıktık. Bakın o kadar açız ki karnımıza bir tane taş bağladık. Dediklerinde mübarek karnını gösterecek. Üç tane taşı işaret edecekti. Ben de sizin gibi açım. Mescide gidecekti. Karnı aç. Evde yiyecek bir şey yok. Yolda Ebu Bekir anh'ı görecekti. Bunlar yaşandı. Masal hikaye değil. Siz nereye gidiyorsunuz? ''Efendim, midemiz boş. En azından evde oturacağımıza mescide gelelim, ibadet edelim dedik. Uyuyamıyoruz açlıktan. Ben de sizin gibiyim. Sonra gittiler başka bir sahabenin evinde biraz yemek yediler. Burada artık bitireyim, iktifa edelim, yetinelim. İnsanlar içerisinde yaşadığı, normal bir insan gibi yaşadı. fakirlerin davetlerine icabet etti.'' beşerdi, Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve diğer maddemiz peygamberlerin özelliklerini hatırlamaya, tekrar etmeye çalışırken, onların da insanlar gibi, senin, benim gibi başlarına musibetlerin geldiğine vurgu yapılmıştır. Şöyle, peygamberlerin sadece musibete maruz kalmadığını, bilakis onların belaların en büyüğüne maruz kaldığını görüyoruz. Şöyle, bir hadisle başlayalım bu bölüme. Mus'ab bin saat anlatıyor. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, insanlardan başına en çok bela ve musibet gelen kimdir, kimlerdir? Buyurdu ki, peygamberlerdir. Yani insanların en ağır imtihanı olanlar, çoluğu, çocuğu, hastalığı vesairesi en ağır peygamberlerdir. Sonra salihlerdir. Salihler kimler? Allahü Teala'ya iman bakımından takva üstünlüğüyle en yakın olanlar. Her an Allahü Teala'nın kendilerini gördüğü gibi zaten görüyor ama bunun bilinciyle yaşayanlar. Sonra da bunlara yakın olanlar. Yani buradan şunu anlıyoruz. Bir virgül koyalım, parantez açalım gerekiyorsa. Bugün bir insan hasta oldu. Bugün vücudumuzda ağır bir hastalık oldu. Bugün trafik kazasında şöyle bir durum başımıza geldi. Hiç yüzümüz gülmedi. Am yani tabirle. Çocuğumuz şöyle oldu. Hanımızdan veya kocamızdan böyle bir e, imtihana tabi tutulduk. Cebimizde paramız yok gibi. Dışarıdan bunları gördüğümüz zaman biz akıllıca bakmıyoruz... Ve hasta olan, bu ağır imtihanları olan insanların günahlarının çok olduğu için veya Allahü Teala kendilerini sevmediği için bunları verdiğini, bir ceza olarak bunların geldiğini görüyoruz. Öyle anlıyoruz. Bu büyük bir yanlış. Peki doğrusu nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmediği için mi onlar başına geldi? Çocuklarını toprağa gömdü, hanımlarını Ayşe annemiz dışında toprağa gömdü. O yüzden mi annesiz ve babasız yılları geçti? O yüzden mi itildi, uzaklaştırıldı, hakarete uğradı? Dolayısıyla bir insan örnek olarak evvela peygamberini alırsa, o yanlış düşünceden kurtulur. Hayır, ben bu dünyaya imtihan olarak gönderildim, imtihan için daha doğrusu gönderildim. Benim görevim bir öğrenci gibi bana verilen sorumluluğu yerine getirmektir. Ben ahirete inanıyorum. Benim peygamberim bunları çekmeseydi nefsim derdi ki o. Oh, İslam'ı anlattılar ama bak hiçbir şey yaşamadılar. Şunu anlamamızı istiyor belki de dinimiz. Ey filan filan, kör olma. İnsanın gözünün görmemesi körlüğü vardır. Bir de gönül körlüğü vardır öyle gözü görmeyen kardeşlerimiz var ki, gönül gözü görenden daha fazladır. Ey insanoğlu, gözünle, kalp gözünle gör ki, peygamberler, senin ibret alman için örnek olarak gönderildi ve senin peygamberin, şu an her yaşayan insanın son peygamber olduğu için, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, sen hanımınla, kocanla, İmtihana tabi tutulduysan o da tutuldu. Aç mı kaldın o da aç kaldı. Hasta mı oldun başım ağrıdı senden daha fazla ağrıdı. Psikolojik olarak bugün panik atak ansiyete şu bu daraldım depresyon diyorsun. Belki ismi öyle değil. Evet bunalmadı ama senin yaşadığın o iç daralmalarının kat ve katını yaşadı. Bilal radıyallahu anh'ı gördüğü zaman ya Bilal bizi ferahlat dedi. Uzun uzun uzaklara baktığı, diyarlara baktığı. Diyor ki bize İslam evlatlarıyla, bugün imtihan olanlara, evlatlarını kendisi eliyle toprağa gömdü. Nuh aleyhisselam 950 yıl yaşadı. Bu 950 yılın neredeyse tamamında ey oğlum, ey oğlum ne olur oğlum iman et ne olur ne olur dedi oğlundan ümidini kesmedi. Bizde kızımız böyle, şu oğlumuz böyle, şunu kullanıyor, böyle giyinmiyor, şöyle hareketleri var diye ümidinizi kesmeyin. Peygamberlerin başına ne geldiyse senin başına ondan azı geldi. Ama sen örnek aldıyor bize güzel dinimiz. İş bulamadın. E çobanlık yaptı. Zengin olan, hükümdar olan peygamberler olduğu gibi Süleyman aleyhisselam gibi çok fakirlik içerisinde yaşayanlar da oldu Yakup aleyhisselam gibi sultan olanlar daha sonra zengin olanlar konum sahibi olanlar da oldu Yusuf aleyhisselam gibi hastalıklar içerisinde kıvrandığı halde Rabbine karşı ne olur dayanamıyorum bu, bu sıkıntıdan bu imtihandan beni kurtar demeye korktu çekindi Sadece nazıyla ya Rabbi ne olur? Sana layıkıyla ibadet edemiyorum şu yaralardan, şu ağzımdaki, vücudumdaki şeylerden dolayı. Sana güzelce ibadet edebileyim dedi Eyyub aleyhisselam. Hayat etti. Düşün. Sonra kendisine mükafat, evlatlar verildi vesaire. Hanımı gençleşti. Güzel dinimiz peygamberlerin senin gibi onun gibi benim gibi imtihanlara tabi tutulduğunu ama hayatın her alanında bize anlattı. Bugün iş yerinde birisi sana bir haksızlık yaptı veya senin hakkında bir söylenti var, iftira atıldı, yanlış anlaşıldın ama peygamberler de öyle oldu. Ha şunu diyebilirsin, en azından üzerine deve işkembesi atılmadı, sokak ortasından alınıp da bir köşeye çekilip, 30-40 kişi tarafından dövülmedin Hazreti Ebubekir radıyallahu an gibi. Öyle ki Hazreti Ebubekir Efendimiz daya yedi, Allah birdir, Allah birdir. Ne diyorsun sen? Demeyeceksin, diyeceğim." dersin, demezsin diye, "Ben sizin taptıklarınıza tapmıyorum putlara." dedi. Ama nerede dedi bunu? Kâbe dedi. Onu bir dövdüler, bir dövdüler. O zamanlar nalınlar vardı. Şimdi bazı yerlerde görüyoruz onu. Terliğe benzeyen, deriden yapılan, altı biraz daha böyle sertçe düşünün nalın. Onun altına zenginlerin metal taktırdıklarını biliyoruz. Metal taktırdıkları o ayaklarla dövmüşler. Düşünün ya yani normal bir tekme değil, metal altları. Yüzünü birçoğu tanıyamamış. Bir masaldan bahsetmiyorum. Hani ikinin ikisi diyoruz ya ne güzel Peygamber Efendimizle, sallallahu aleyhi ve sellem mağara arkadaşlığı yaptı. Hep yanındaydı. Ne güzel bir e, imkan, ne güzel bir nasip diyoruz ama kolay olmadı işte. Ebu Bekir olmak radiyallahu an. Ailesi yanına geldi. Bir koluna iki kişi, öteki koluna bir kişi... Geldi üç kişi zar zor götürdü sürükliye sürükliye Ve ziyaretine gelenler yüzüne bakamadılar. Yüzü paramparça olmuştu. Paramparça o mağara arkadaşı o nasipli insanın. Ve ilk yüzünü açtığı zaman dediği Peygamberimiz nerede? Sağlığı yerinde mi? Yahu evladım dedi annesi. Ve yanındakiler şu suyu iç vallahi dedi. Onu görmeden suyu da içmem. Yemekte yemem. O nasıl? Onu söyleyin. Başına bir şey geldi mi diye merak ediyordu. Baktılar ki artık ölecek. Hem çok ağır bir dayak yemiş. Suratı paramparça, yüzü gözü birbirine dağılmış. Biliyorsunuz insanın göz altında bir şişlik olduğu zaman zaten yüzü tanınmayacak hale geliyor. O haldeyken yine üç kişi koluna giriyor. İki kişi bir taraftan, bir kişi bir taraftan. Götürüyorlar Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına. Onu görünce sallallahu aleyhi ve sellem rahatlıyor. Neden anlattık bunu? Neden hatırladık? Onlar da insandı. Onlar da bir şeyler yaşadılar. A'dan Z'ye. Bugünün imkanlarıyla olmasa da kredi kartı borcunu veya e, ev kirasını veremedi. Çocuğunun okul taksidini veremedi maddi olarak. O zaman ayrıydı. Ama mantık aynıydı. İmtihan aynıydı. İşte o zaman cep telefonu yoktu, YouTube yoktu, bilmem ne yoktu, dışarıda bu kadar insanlar çıplak dolaşmıyordu falan. Sen öyle zannet. Evet, internet yoktu. Ama o zamanlar belli bir zaman Kabe'yi çıplak olarak kadının da erkeğin de tavaf ettiğini düşünün. İslam öncesinden bahsediyorum. Ve sokakta birbirinden güzel kadınların o zamanın makyajları, kıyafetleri neyse kendi evlerinin, hanelerinin önlerinde değişik kılık ve kıyafetle insanları davet ettiklerini ve bu mevzuda birçok insanın günahkar olduğunu düşünün. Lut aleyhisselamın kavmini biliyorsunuz. Bugünün eşcinsellik ile alakalı konuşulan, tartışılan, hatta konuşulmasının bile yasaklandığı bir durum var. Ya Rabbi nereden nerelere geldik? O zamanlar da o vardı, onlar vardı. Biliyorsunuz taş olan kavimler oldu o lavlarla bir anda. Uzatmayalım. Neden bu peki bunlar oldu? Bu zaman neler varsa o zamanda da onların örneği vardı. Bu zamanda fuhuş var, o zamanda da örnek vardı. Bugün hırsızlık o zamanda da vardı. Bugünkü tamam medya yoktu, şu yoktu, bu yoktu insanı meşgul edecek. O zaman da şarkısı, türküsü bilmem nesi oyunları vardı. Taşla oynanan oyunları vardı. Kendi futlarına tapınmaları bilmem neleri vardı İslam öncesinde. Ama bir örnek vardı. Evet zor bir zamandayız. İmtihanın ağır olduğu bir yerdeyiz ama şunu söyleyemeyiz. Peygamberler ur patlasın, çal oynasın tabiri. Efendim rahat bir hayat sürdüler. Hayır. Onlar da musibetlere tabi tutuldu. Kardeşlerim, Ebu Said el-Hudri radiyallahu an, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hasta olduğu bir zamanı hatırladı. Humma hastalığı, nasıl bir hastalık? İşte bugün sıtma deniyor ya, onun biraz daha fazlasını düşünün. Nasıl bir sıcaklık, hararet? 40 derece, 41 derecede insan komaya gelecek değil mi? O hal saatlerce devam ediyor. Ebu Said el-Hudri geldi. Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem yatakta gördü. Eline mübarek teninin üzerine koyunca hararetini, dikkat edin lütfen ateşini, çıkan ateşi üzerindeki örtünün üzerinden ellerinde hissetti. Şaşırdı. Ya Resulallah dedi. Ateşinin şiddetini hayret ettim. Nasıl dayanıyorsun? Buyurdu ki, biz peygamberler böyleyiz. Bizim için bela kat kat fazla olduğu gibi, onun sevabı da kat kat fazla olur. Şimdi lütfen buraya dikkat ediniz. Bizim için kritik bir soru var. Allah razı olsun, iyi ki sormuş. Diyor ki, Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh, ben de diyor bunun üzerine ey Allah'ın Resulü dedim. İnsanların hangisi en şiddetli belaya uğrar? Hah. Az önce bir girizgah yapmıştık. Şimdi evladınla, karınla, kocanla, paranla, hastalığınla, fakirliğinle, iş yerinde iftiraya uğramanla, güzelliğinle falan filan filan imtihana tabi tutulan kardeşlerim. Cevap peygamberler. Ondan sonra kimlerdir deyince salih kimseler. Onlardan herhangi biri fakirliğe cidden öyle müptela olur ki büründüğü abadan başka bir şey bulamaz. Eskiden aba derlermiş ya, tek bir parça üstünüze alıyorsunuz. Hem güneşten hem yağmurdan koruyor. Ondan başka bir şey yoktur. Ve biriniz mutlulukla sevindiği gibi onlardan herhangi birisi belaya uğramakla cidden sevinir. Ya. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlayalım. Bir peygamber ama hapse düştü. Sonra Yusuf Aleyhisselam ama ne dedi? Bu yaşadığım zindan var ya, bunların benden istediklerinden, zinadan daha iyidir. Ve birkaç sene kaldı. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın ihtarı da oldu. Mesela kavimleri tarafından eziyet görenler oldu. Taşlananlar oldu. Yaralananlar oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında yaralanmadı mı? Kanı akmadı mı? Dişi kırılmadı mı? Bazen de kavimler peygamberlerin yurtlarından çıkarttılar. İbrahim aleyhisselam Irak'taydı. Şam'a sürdüler. Efendimiz aleyhisselamı Mekke'den Medine'ye sürdüler. Yani Hidret etmesine vesile oldular. E bazen de peygamberleri direkt öldürdüler. Eyüp aleyhisselam sabretmedi mi hastalıklarına? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor ki, Allah'ın peygamberi Eyüp başına gelen belaya 18 yıl sabretti. 18 yıl. Kardeşlerinden iki kişi hariç, herkes diyor yanından kaçtı, ayrıldı malı, evladı çoktu. Ama ailesini de kaybetti, malını da kaybetti, hasta da oldu. Nasıl dua etmiş de Yuba aleyhisselam? Şu inceliğe bakar mısınız? Veya dinler misiniz? Ben yandım, bittim. Ne olur üzerimdekini al. Değil. Ya Rabbi, başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diyebildi. Yani onlar da insandı, dertliydi, hastaydı kardeşim. Yine peygamberlerin aslında bir insan olduğunu anlattı. Nasıl anlattı Rabbimiz Celle Celaluhu? Normal bir işle iştikal ettiler, çalıştılar. Kimisi ticaretle uğraştı. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmadan önce ne yaptı? Ticaretle uğraştı. Koyun güttü mesela birçok peygamber Musa aleyhisselam koyun güttü. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor yani normal işlerle iştikal eden peygamberlerin olduğunu hemen aklımıza git, e, gelmişken söyleyeyim Davud aleyhisselam mesela Davud aleyhisselam savaşlarda kullanılan zırhları imal ediyordu Zekeriya aleyhisselam marangozluk işini yapıyordu Heh, neyi öğrenmiş olduk Dertleri, imtihanları, evlenmeleri, yemeleri, içmeleri, gelecekten Allah'ın izni dışında haber verememeleri e, gibi bize benzeyenler var. Meleklerden gönderilmemesinin sebebini öğrenmiş olduk bugün. Yoksa diyecekti ki işte onlar şöyle yapıyor, tabii sizin için kolay, siz melekseniz ama biz insanız. Hayır, bizim gibiydi, bizden örnek verildi. Hatta Allah'ın gönderdiği elçi beşer dışında başka bir varlıktan gönderilseydi, bu sefer o hikmet belki de kaybolacaktı. Neden? Peygamberler sadece vahy tebliğ etmek için değil, kavimlerine örnek ve önder olmak için gönderildiler. E melekten nasıl bir önder olacaktı? Biz insanız. E bizim meyillerimiz var, arzularımız var. Sen meleksin. Allah'ın emrini bir beşer gibi sen uygulayamazsın. Zaten günah işleyemiyorsun vesaire vesaire derlerdi. O yüzden onlar da bizim gibi insanlardı kardeşlerim. Peki diğer özellikleri neydi? Doğru olmalarıydı. Sıdk deniyor. En önemli ayrılmaz bütünü peygamberlerdi. Söyledikleri her söz koşkusuz doğrudur. Gerçeğe aykırı olması düşünülemez. Kur'an-ı Kerim'e aykırı olması da düşünülemez. Mesela İdris aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de geçer. Kitapta İdris'i de an. Hakikaten o pek doğru bir insan, bir peygamberdi. İbrahim aleyhisselam hakkında buyruluyor ki, Kitapta İbrahim'i de an. Hakikaten o pek doğru bir insan, bir peygamberdi. İsmail aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam hakkında da ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da Doğrulukları ile alakalı Örnekler veriliyor Kur'an-ı Kerim'de Sıdk yani doğru olmaları Konuştuklarının Kendi akıllarına Geldiği şekilde değil Allah tarafından Kontrollü bir şekilde aktarıldığı Bir başka özellikleri Tebliğ görevleriydi Ne demek o? allah Teala Onları ümmetlerine karşı Sorumlu tuttu ve bu Sorumlu tutuşun bir mükellefiyeti var. Onun en başında tebliğ görevi var. Neden? Karanlıklardan aydınlığa çıkacak insanlar. Peygamberlerin vahiylerini gizlemeleri de zaten mümkün değil. Allah tarafından olumlu şehadet, haklarındaki o olumlu şehadet gereği Müslümanların da bu hususta onlara itikat etmesi gerekiyor. ''Peygamberlerin üzerine açık seçik tebliğden başka bir şey düşer mi?'' buyuruldu. Kardeşlerim, mesela Nuh aleyhisselam hakkında hikaye edilir bir gerçek. Buyurulur ki, ''De ki, dedi ki, ey ben bende herhangi bir sapıklık yoktur. Fakat ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum.''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 Vaktimiz yok. Daha birçok ayette peygamberlerin tebliğ görevine nasıl sarıldıklarına işaret buyruluyor Kavimlerin kabul etmesi adına kendilerini adamışlar, dayak yemeyi, işkenceyi hatta öldürülmeyi göze almışlar. Allah'ın Celle Celaluhu tebliğini hayatları pahasına ne yapmışlar, uygulamışlar. Peki tebliğdeki amaç nedir? Allah'ın insanlara karşı hüccetini, gücünü ve onlara karşı anlatacağı şeyleri tamamlaması, görevleri buydu. Kıyamet günü, kimsenin Allah karşısında bir bahanesi kalmayacak. Yarabbi ben bilmiyordum. Mesela bugün dünyanın her yerinde, internette, eğer doğru yerlerdeyseniz birçok doğru habere ulaşabilirsiniz. Tabi yanlışlarda var. Ama insan aklıyla neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayabilir mi? Anlayabilir. Hiçbir bahanemiz yok. Sadece tabii çok çok çok istisna olan durumlar var. Örneğin bilmem hangi kabilenin 500-600 senedir, 1000 senedir izole edilmiş bir yerde hayatta tutunmaları vesaire. Onlara fetret şu bu hükümleri veriliyor. En doğrusunu allah Teala bilir. Zaten dünya nüfusuna bakacak olursanız. 6-7 milyar nüfus varsa bin kişi belki aradadır. Onların ne olacağını da allah Teala bilir. Şimdi demek ki buraya kadar hemen bir hızlıcana özetledik. Bizim gibi bir beşerlerdir. Ama bizim gibi olmalarının yanında yemeleri, içmeleri, aileleri, imtihanları bizden olmayan şeyler var. Mesela biz de doğru olabiliriz ama onlar gibi her ağzımızdan çıkan doğru değildir. Bunu öğrendik Sonra tebliğ Biz de birbirimize tebliğ etmeye çalışıyoruz Ama Allah'tan gelen vahiy ile bunu yapmıyoruz Nerede yanlış yaptım Nerede doğru yaptım Bir uyarı gelmiyor bana Onları Allah tarafından geliyordu Sonra bir özellikleri daha Çok zekiler Ve fetanet sahibiler Bundan sonra ne olabilir Müneccimlik olarak değil bu bu oldu ama ondan sonra muhtemel şu şu olabilir. Bunu çok iyi biliyorlardı. Bu sıfatlar Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerin yaşantılarında çok görüldü. Mesela İbrahim aleyhisselam hakkında buyuruldu ki Kur'an-ı Kerim'de İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. Yusuf Aleyhisselam hakkında var. Davud Aleyhisselam hakkında var. İbrahim Aleyhisselam hakkında var. Kavrama gücü, zekaları müthişti peygamberlerin. Bizim gibi değildi. Mesela maşallah ne kadar zeki çocuk falan diyoruz ya, işte şey değil. Birebir peygamberlerle mukayese edebileceğimiz bir durum değil kardeştir. Fetanet dedik. Sonra peygamberlerin diğer bir özelliği güvenirlilik. Efendim ben de çok güvenilir bir insanım. Bana ne it emanet ederlerse yerine getiririm. Tamam. Ama Allah'ın emirlerini, yasaklarını eksiksiz bir şekilde yapabilir misin? Yapamazsın tahrif yani değiştirme veya eklemeyle sıkıntısız, sorunsuz, abdestinden namazına, orucuna kadar her şeyin kusursuz olacak halde mi değil? Peygamberlerin böyle. Dolayısıyla vahye karşı güvenilir olup Allah'ın emirlerini olduğu gibi tebliğ etmeleri gerekiyordu. Zamanlarının her peygamber en güvenilir insanıydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de biliyorsunuz. Kendisine düşmanlık edenler bile Muhammedül ül sallallahu aleyhi ve sellem demişlerdi. Evet seni sevmiyoruz. Çünkü sen bizim atalarımızın dinini reddediyorsun. Bizim rahatımıza çomak soktun. Senden nefret ediyorum ama doğru olduğunu, insanlara yalan söylemediğini ve iyiliksever, yardımsever olduğunu biliyorum. Böylelikle daha önce belki de bildiğimiz peygamberlerle alakalı bazı konularda tekrar etmiş olduk. Beyin jimnastiği yapmış olduk. Allahu Teala anlattıklarımızı idrak edebilme ve hayatımıza uygulayabilmeyi nasip buyursun. İsmi geçmiş veya geçmemiş olan peygamberlerle tanışabilme imkanı nasip buyursun. Bizleri doğru yoldan ayırmasın. Ne doğruysa ve nasıl inanmamız gerekiyorsa onu bize, kalbimize ilham etsin. O şekilde biz dua edelim, o şekilde yaşayalım. Neyi sevmemiz gerekiyorsa öyle sevelim. Ve neden uzak durmamız gerekiyorsa, ne bizim için zararlıysa, onu da kalbimize kurban olduğumuz Mevlamız Celle Celaluhu buyursun. Biz ondan uzak kalalım. Ne bizim için hayırlıysa ona yapışalım. Ne bizim için şer olacaksa bize ağır da gelse kalbimize onu kolay eylesin. Evleneceğin zamanda da, biriyle iş yapacağın zamanda da, efendim hastasın doktora gideceğin zamanda da, hayır neyse onu kalbimize versin. Rabbimiz Celle Celaluhu günahlarımızı af buyursun. Her birinize en değerli vaktiniz zamanınızı ayırdığınız ve muhatap olduğunuz kulak verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Eleştiri, öneri ve yorumlarınızı hiç çekinmeden bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir başka programda sizlerle beraber olmak ümidiyle gerek İstanbul ve Marmara bölgesinde canlı yayınımızı takip eden, gerek YouTube kanalında tekrarları duyan kardeşlerime, Selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Allahu Teala'ya emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.